Elhamdülillah alledihedana lehada ve ma kunnal nehtediyel evlâne hedâna Allah ve ma tevfîqi u'at-i sâmi illâ billâh lekad jâet rüsûlü rabbina bilhaq sallu ala râsûlina Muhammed Allahum sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed hala alâ ala alâ tabi mi Muhammed Allahum sallallahu aleyhi ve sellem sallu alâ şefî'i zunubina Muhammed Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sallim A'udhu billahi s-sami'un alimi min ash-shaytani r-rajim Rabbi a'udhu buka minemezatil sh-shyat'in Ve a'udhu buka Rabbeni yahturun Bismillahirrahmanirrahim Ve men yuta'i allaha ve rasulahu Ve yakhşe allaha ve ettaqhi Fawlaikehumul fa'izun Sadakallahu'l-azim Allahümme anfa'na bil-Quran'l-azim Ve bariklana fihim Elhamdülillah Rabbil alemin Estağfirullah al-Hayyya al-Qayyum Husçunutun bilhaki el-Quyûm, Lâdilâmût abdâ. Vâdifatûn kumûsûb la hâlê ve la kûvette ilyâb la ilâ alâl-âzîm. Bu gece bir rüya gördüm, hayırlenâ ve şerliyâda inâbde. Tabii rüyanın tafsîlatından anladığım şu ki bir buçuk saati geçmeyelim sohbette diye bir şey anladım. Evet, yani Efendî Hazretleri öyle emir etmiş dediler rahmetli Hasbi Hoca konuşuyor. Geniş bir yer, çok kalabalık. Millet bıraktı, gitti mollalar hep. Cami boşaldı, ben oturuyorum. Dedim çıktım, niye dedim siz gittiniz, daha sohbet bitmedi. Dediler, Efendimiz'in emri var, bir buçuk saatten sonra yapılmayacak. Onun için biz dinlemiyoruz, dediler. Öyle anladım ki, bu banadır. Yani Hasbi Efendi'nin şeyi, çünkü o hayatta değil, bize delalet ediyor. Şu anda öyle bir işaret vardır. 13'ün öyle yapalım inşallah. Bak 9'a 25 kala başladık ama ona göre. He, 25 kala başladık. 5 kalayı geçmeyeceğiz. Onu 5 kalayı geçmeyeceğiz inşallah. Ondan sonra hepsi içinde. Ölüsü, dirisi, cenazesin duası hepsi içinde. Çünkü bizim cenaze şeyleri 25 dakika sürüyor mübarek. <gülüyor> Efendim onun için e, onları öyle yapalım. E, tabii ki geçen hafta gelemedik. E, sıtmat vardı. Iı, titreme vardı titreme. Şeyde de gördünüz herhalde. Çanakkale şehitlerine dua yaparken bile o işte sohbete yakın bir saatti. Fakat titreme halleri geçmemişti. Allah razı olsun. İltihap yani olmuştur. Enfeksiyon idrar yollarından. O bana 7-8 sene evvel bir daha oldu. O zaman çok üstüne gitmedim. 3-5 dakikada sıtma geçti, geçti. Sonradan geçmedi. Çok uzayınca hastaneye kalktım yine. İki gün hastaneden çıkamadım o zaman. Ee, ağır bir idi. Şimdi onu tabii unutmuştum. Şimdi bu sıtma olunca neden oldu, neden oldu? Birden şüphelendim. Tabii erken gittim. Gecenin birinde hastaneye gidince. Erken gidince serum vesaire. Üç günde iğne oldu gayretten. Antibiyodik. Şimdi ilaçlara devam ediyorum. Tabii iltiap azalıyor ama geçmiş değildir. O sıtma yapıyor. O ilk iki gün sıtmadan konuşamayacak hal oldu. E, sıtma zor. Bir saat sıtma, bir senelik günahı tir. hadis-i şerif diye. E, i̇nşallah günahımıza kefarettir. Bir saati de tutmadı belki sıtman hepsi ama neyse artık. Altı aydık kefaret olsun. <gülüyor> e, Mevla bir yerden temizleyecek kulağını. Humma saatin kefaretü senetin sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Evet, sıtmalı hastalıkların çok fazileti var. Hakkında çok hadis-i şerif vardır. Ama biz yine Rabbimizden ne isteriz? Afiyet istiyoruz. Allah'ım yarabbim, günahsızlık istiyoruz, belasızlık istiyoruz, musibetsizlik istiyoruz, ta ki size hizmet edelim. Hizmet etmek için sıhhat lazım. Ben normalde sohbete gelmediğim hiç olmaz. Yani grip, mırip, şunlardan bunlardan geri kalmam da. E bu sıtma acayip bir şey. Konuşturmuyor, titretiyor. Dolayısıyla şimdi gelmiş burada hoca bize, efendim artistlik yapıyor işte, Titriyerek konuşuyor, çok feiz geldi falan, bir hareketlere delücüm yok yani, değil mi şimdi? Yok ağlamalık olduk, sallanıyoruz falan, gezeb geldi falan, bu hareketlere delüzyon yok ha. Yani 10-13 dedik ki normal olsun yani. Onun için evde durduk. Ondan sonra efendim bugün hayırlı haber aldık. Savcı beraat istedi, üç buçuk dört sene üzerine. Savcı beraat isterse hakim de ceza vermez herhalde. He? Zaten evvelki savcılar 50 sene istiyordu ceza. 50 sene istiyordu. Şimdi bu beraat etti. Allah da ona beraat versin. Amin. Amin. Aldı duayı bak. Ondan sonra efendim inşallah mahkememiz Ramazan Şerife kaldı. Karar verilmedi daha şimdi. Beraat aldım diye yattınız aşağı. Nerede beraat aldım da yattınız aşağı? Dualara devam. Dualara devam. Mahkeme 23 Haziran. Yani Ramazan'ın başları. İnşallah Rahman. Hayırlı haberler alırız inşallah. Sabah efendi Hazretleri'ne telefon ettim. Dedim efendim Hazretleri gavsımız sizsiniz. Himmet sizden falan i̇şte, selam dediler. Hemen telefonu aldım. Aleykümselamünaleyküm dedi. Sesi rahat konuştu. Çok hoşlandım, şey ettim. Sonra dedi selam alındı dedi. Dediler Muhammed Hocam ne dedim ya ben ruhaniyetine teveccüh ettim, himmet istedim. Selam alındı demek evliya Allah devreye girdi demek. Ben öyle anladım dedim. Elhamdülillah, Efendi Hazretlerimizin bereketleriyle yaşıyoruz. Elhamdülillah. Allah başımızdan eksik etmez. Yokluğunu göstermesin. Amin. amin, amin, amin. Ondan sonra birkaç husus hemen baştan söyleyelim. Muhsin yazıcı ola abimizin seneyi devriyesidir. Kıymetli abimiz. Biz onunla çok beraber olduk. 28 Şubat'ta herkes terk etti, kaçtı. O bize geldi. Hızır Efendi Seyyid olduğunda çok telaş oldu buralarda. Hoca efendiler tek tek vurulacak diye çok çelik yelekler giyilmek vesaire bütün çok telaş o zamanlar bize çok yardım etti yani moral verdi, bilgi verdi. Bizim eve gelirdi, Florya'daydım o zaman oturuyorduk gece üçe kadar, Efendi Hazretleri'yle ikiye üçe kadar oturuyorduk. E, istişareler ediliyordu. Ondan sonra külliyeye el koydukları zaman hadi gidelim namaz kılalım cesaret ister. Adam yok meydanında kaçıyor herkes. Ya bizim mücahitler, müteahhitler hep kaçtı. <gülüyor> Muhsin abi mübarek ya. Ve oraya gittik külliyede. Ondan sonra namazlar kıldık, ettik falan. Çok bir dediğimizi iki etmez. Efendi Hazreti buyurdu. Muhsin efendi beni hiç kırmamıştır buyurdu. Ne dedimse yapmıştır buyurdu. Ya ya. Erbakan Hoca'ya o zaman hükümetin devirmek istedikleri zaman bütün tarikatlar, cemaatler telefon ettiler Muhsin abiye ki sekiz tane reyi vardı mecliste de. Sen çek de bunu devir. Çünkü çok zarar geliyor bize. Erbakan Hoca durdukça çok zarar geliyor bize. Hükümeti devir. Dedi ben nasıl devirim? Efendi, Efendi Hazretleri buyurdu. Sen hükümeti tut. Erbakan hükümetini tut. Senden olmasın bu iş. Sen yani rey ver. Hükümeti destekle. O sekiz rey ile kurtuldu bir zaman. Hatırlarsanız bilmiyorum. Tabii gençlerin yaşı çok ermez. Ama onun için Efendi Hazretleri buyurdu. Hiç kimse beni bunun kadar dinlemedi. Ya. Sonra dağda işte çarptığı zaman çok aradılar. aradıkları o ara 2-3 gün hani ne oldu aranıyor ya o da ne dolap ya. Memleketin ortasında adam arıyorlar 3 gün ya. Yani suikast şeyleri çok çıktı zaten haberleri. Allah Teala Hazretleri zerre kadar iştiraki olanları kahreyle. Amin. Amin. Amin. Şimdi tabi Efendi Hazretleri o zaman haber gitti böyle böyle. Ben çok sevmiştim onu dedi. Efendinin şu sözünden de onu anlıyoruz. Evliyaullah tabi. Ona eziyet edenlere yazıklar olsun. Halbuki o ara aranıyor. Bak eziyet edenlere. Şimdi kaza olsa böyle de demez. Evliyaullah'ın her kelimesinde mana var. Eziyet edenlere yazıklar olsun dedi. Onun için kıymetli abimiz Taceddin dergahında Taceddin Veli Hazretlerinin yanında yatıyor. Mübarek tekkede yatıyor. Evet Rabbim kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri açtığı yoldan yürüyenleri ehl sünnet üzere sabit kadem eylesin. Amin. Amin. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en ne muhamduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Fi kulli lemhati ve nefesin adede mâ vesâhû ilmullâh. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi ishal eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle Amin. Amin. Ailesine, eşine, çocuklarına hayırlı uzun ömür, sabırlar, ecirler, sevaplar, mükafatlar ihsan ile. Amin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve Muhammed ve aleyhi aleyh ve Ondan sonra haftaya saatler ileri alınıyor bu hafta sonu. Bundan dolayıdır ki biz yine sekizi bozmuyoruz ama herhal akşam namazı yedi buçuk olacak. Akşam kılar başlarız. Ha yani ne yapalım? Artık akşama göre mecbur biraz ileri gidecek o ama artık akşamdan evvel sohbet olmaz. Mecburen akşam namazın peşine olur. Hem akşam mesası itikaf oluyor. Onda çok fazileti var. İnşallah. Sohbette bir buçuk saat olduğu için itikafta size iyi gelir. Yani rast geldi yani değil mi? Tabi derine denk geldi. Ondan dolayı Rahman, biz akşam namazın cemaatle bulunalım inşallah. Yani tabi televizyondan şeyden esas merak ediyor şimdi sizle konuşuyoruz ama burada Herkes dinlediği için onlara göre konuşursak sekiz gibi başlar inşallah. İnşallah Rahman. Ondan sonra Hüseyin Efendi vardı Allah rahmet etsin. Talvattan, Tüccülek Öğünden, Hacı Hüseyin derdik. O bana çok iyiliği var talebeyken. Huriye anne ile ikisi, Rasulucamla e, hanımından sonra en çok onların evine giderdim. Çat kapı gidebildiğim bir ev. İşte üstümü başımı yıkarlar. Bir şey çorba, bir şey muhlama, bir şey yemek. Kolay bir şey değil o zamanlar. Ama köylüler hep Allah razı olsun. Çetinciler köyü hep baktılar bana. Ama tabi bazen özel hizmetleri var. Onun damadı Rasul i ben vefat etmiş. Ee, biz de tanıyorduk. Allah Teala kabrin nur eylesin, derecesini hale eylesin. A emeği olanların e, okumamızda tasimci emeği olanların yakınlarının da hakkı vardır. Vefalı olmak lazımdır. Onun için şimdi biz onlara ne verebiliriz? Ancak hediye gönderebiliriz. Bu hediyeler hakkında bir ders yapacağım inşallah. Yani 70 bin kelime-i tevhid hatminin hediye edilmesi, yüz bin kelime-i tevhid veya ölmeden adam kendini hazırlaması veya hazırlayıp boşta tutması o arada azapta olan birinden bir haber gelirse rüyada şurada burada pat hediye etmesi otomatik. Bu çok acayip bir şey. Muhittin Arabi Hazretleri anlatıyor. Efendi Hazretlerinden kaç defa dinledim? 70 bin kelime-i tevhid okuyan canlı cehennemden satın alır. Bu hadis-i şerif birine de hediye edilse aynı seyir görür. E şimdi işte bu hadisçiler yine diyeceğim. Senedini, sepetini arayana kadar delik köprü geçer. Muhittin İbni Arabi hadis hafızlarındandır. O faz. Yani 600 bin hadisi en az senediyle biliyor. Muhittin İbni Arabi hem de müçtehittir. Bu mübarek zat anlatıyorsa işte, senediyle anlatıyor. Yani şeylerini beyan ediyor. Bir yerde diyor bir sofradayız. Tabi alimler var, veliler var. O zaman ama bize nakleden Hüttin Arap Hazretleri'dir. Orada diyor <gülüyor> çocuğun biri yemek yerken ağlamaya başladı. Allah Allah. Bütün de şey meclistekiler müteffir oldular yani. Tadı kaçar sofranın. Ha bir de çocuk bebek ağlaması gibi değil. Bir dertten ağlıyor. Biraz büyük çocuk. Çocukların, bazı çocukların keşfi açık olur. bu ermeden evvel bazı şeyleri görürler. Ama bu büyük veliler var orada. Mutena Hazretleri diyor ki e, ben de e, tabi ilgilendik. Bak nedir? Dedi ki şimdi annem annesi ölmüş de yakında. Annemi gösterdiler bana işte azaba götürülüyor cehenneme doğru. Bu sofrada gösterdiler ona. O kadar veliler keş, keşif ehli. Allah Allah. Orada alimlerden biri var diyor yanında. Ya kendisi ya yanındaki bir zat 70 bin kelimeyi tevhid hazır etmiş bir yere de hediye etmemiş bekletiyormuş hemen diyor içimden diyor kalbimden yetemedim ya Rabbi bu çocuğun annesi, tanımaz etmez bu çocuğun annesini hediye ettim o anda diyorum iki şeyi kontrol edeceğim bir hadisin sıhhatini bir de çocuğun keşfini doğru mu değil mi çünkü Buhari'de bir hadis olsa bu doğru mu değil mi diye sorar mıyız? Ama bazı manevi hadisler var ya, Evliyaullah'ın aldığı manevi rivatler falan. Bunlar da şimdi tabii keşif olduğu zaman hataya ihtimali vardır. Cin mi karışır, şeytan mı karışır? Vahi olsa, vahiyye şeytan karışmaz. Tam diyor, ben kalbimle hediyeyi bitirdim diyor, çocuk gülmeye başladı. Dedi ki, şimdi annemi kurtardılar, aldılar azaptan, yoldan geri çevirdiler. Ben de dedim diyor, elhamdülillah. Sonra yanındakileri anlatınca o zat, Muhiddin Arabi, orada şahit oldum diyor. Hem çocuğun keşfi sahih dedim demiş, hem hadis şerif sahih demiş. Yani 70 bin kelime demiş. Şimdi burada da bazı kere bizim bu sohbetleri 70 bin dinleyen var, radyosu var, televizyonu var, e, tekrarı var. Yani buradan bir kelime şey adetten 70 bin olur yani Allah'ın izniyle. Ya bana falan olursa iki üç kere tekrar edin. Mübarek adam 70 bini boylayın yani. Sayı tutturun yani. Bana olursa garanti yaparsınız. Ama biz tabi şimdi defaatle yapamıyoruz. Ama bu hediyeler boşuna işler değildir. Buradan gidiyor da, biz buradan yolluyoruz da, yolda hat kesildi, efete yapılamadı, internet çöktü. Falan. Yok öyle bir şey yani. Bu mutlaka vasıl olur. Ancak ölü olanın imanlı olması şartı var. Kafir öldüyse ona ulaşmaz. Anladın buyurun evvel Resul-ü Bendigin ruhu için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefsin adadama vas'ahu ilmullah Allah Allah Allah hediyelemizi vasıl elâ Kevn-ün Nur elâ ya Rabbi Hüseyin efendiyle Huri anneyi de bu hediyelere dahil eyle amin, amin. Geçinlik adama bir şey gönderdin Hoca Efendi, Onu da oraya da iki kişi daha da dahil ettin şimdi. Adama da giden bölündü yani. Mevla'nın rahmeti genişti. Vasi'urul <gülüyor> magfira. Magfireti geniş, rahmeti geniş. Hatta diyor ki, bir hediye diyor Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bütün Müslümanlara gönderse hepsine ulaşacak kadar Allah'ın rahmeti geniş diyor. Kafanız çalıştığınız, itikadınız düzgün olsun. Ama şuna da dikkat edelim. İmam Rabbani Hazretleri özellikle beyan ediyor. Yani bir adama niyet ederken, gönderirken diğer bütün peygamberleri, velileri ona dahil etme ayıp olur. Çünkü onu imam etmiş olursun, hediyeyi direkt ona gönderiyorsun, Efendimiz bile oradan alsın gibi olur. Oraya dikkat edin, böyle yanlış işler yapmayın. Eğer genelleyecekseniz hediyeyi, evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sonra peygamberler, sonra veliler, Ondan sonra o zata direkt gönderiz, Anladın? Şimdi sen Alaaddin Efendi'ye direkt hediye etsen sonra eee direkt hediye edebilirsin. Başkasına ortak etmezsen olur. Ama ona hediye ettikten sonra peygamberleri velileri de katarsan duaya bu sefer hediye onun siz ondan alın olur. Bu edepsizlik olur. Anladınız mı? Bir ince bir şey söylüyoruz yani. Kafanızı şans siz enisi otomata bağlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra peygamberler sonra sahabeler, he? sonra veliler, sonra da adrese gönderin. Ki hangi zat? Şu zat. Ama ben tek ona göndermek istiyorum. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sade tek söyleyin, ikinciye onu söyleyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz tek yapmayın. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek yapıp da peşine kimi derseniz olur. Tamam? İnşallah. İnşallah. Ümit Efendi ifade Geçen hafta gelemedik, okuyamadık. Hastaneye gitmiştik, ziyaret etmiştik. Ondan çok hukukumuz var. Efendi Hazretleri'yle haçlarımız, Umrelerimiz. Efendi Hazretleri bağırttırırdı onu. Ümit'i bağırttırın, ümit'i bağırttırın. Otobüsleri bağırıyor ya haçla, yolları açıyor. Bağırıyor, çağırıyor falan. Taşkala yapardı çabuk. Efendi bayılır öyle onun bağırmalarına, etmelerine yani. Yollar açılacak falan. Onun için hukukumuz var dedi. Kabri nur olsun. Allah geride bıraktı ailesine, kızlarına, oğluna. Hepsine sabrı, cemil, erci, cezili, etsin. İyi ihvan idi. Sa salih, sadık, iyi bir mürit yani. Ben öyle şahidim. Allah Teala Hazretleri saylan çalsın öyle. Abi. Temiz Müslümanların, ehli sünnet Müslümanların, Efendi Hazretleri'ne bağlı, sadık, samimi ihvanların. Allah dediğiniz iade eylesin. Abi. Ben üzülüyorum bu eskiler gittikçe. Yahu eskiden bir adam gidiyor yerine bin tane yeni dolduramıyor. Bin tane yeni geliyor, dolduramıyor. Yani o tabii farklı bir şey. Efendi Hazretleri'nin özel e, yanında bulunma şerefine ermiş olanlardaki farklar var yani. O fark görülüyor yani. Evet. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve rasuluhu la ilahe illallah muhammedur rasulullah fi kulli lemhati ve nefesin adedema ve sahabu ilmullah Allah Allah Allah celle celalüke ya rabbel alamin. Ya Rabbi o şimdi bu zikirleri yapamıyor. Biz yaptık, bizden kabul eyle. Onun ruhuna hediye eyledik, eyle. Ruhaniyetini haberdar eyle. Kabrini nur eyle, derecesini hale eyle. Ya Rabbi'l-i Yeride bıraktı bütün çoluk çocuğuna, bayağı da çoluk çocuğu var. Zaten cenneti kazanmış. İki kızı bile olsa, baksa, İslam üzere yetiştirse, cennet olur, hadis var. Üç kız var, sonra iki dediler olur mu? Resulullah iki de olur. Sayı hadistir. Hatta bire kadar da indirdiler. Bu sahabe olmasa yanmışız zaten. Hep sonra sonra müjdeleri var. O da bayağı kızlar büyüttü. E kızlar çok önemli bir mesele. Kız çocuğu olmak. Evliya Allah ne diyor? Levla benati ve seyyati lezubtu şevkani Kızlarım olmasa bir de günahlarım olmasa ölüme aşkımdan eriyip giderim diyor. Yani bir günahlarımdan endişe ediyorum bir de kızlarımı başka edip yerlerine koymak istiyorum. Erkek çocukla kız çocuk bir değil. Bizim de kızlarımız var. Allah Teala mürevetlerini göstersin. Salih insanlarla evlenmelerini nasip etsin. Allah Teala yuvalarına hayırla teslim etmeyi bize nasip etsin. Çünkü kız şeyi erkeğe benzemiyor. Kızdan insan şey diyor. Sahabe-i kiramdan da bazıları rıdvanullah Teala aleyhicme'in eee tehir istedi hayatı için. Ha devliya Allah'tan biri ya Rabbi kızlarımı hepsini evlendirmeden öldürme beni. 20 sene kadar Mevla tehir etti. Müşahede etti yani. Tabi o kazayı muallek, kazayı mübren meselesi. Dua ile hani la yaruddül kaza illet dua, tirmize hadisi. Kazai kaderi bile dua geri çevirebilir. O tabi askıda olan meselesi anlatıyordum size. Odur ama duanın çok faydası var. Sen kaderini bilmediğine göre duadan başka bir siperimiz, e, sığınağımız yok. Onun için allah Teala özellikle kız çocukları olanları içimizde. Kızlarını evlendirip, salihlerle cem edip arkadan gözü arkında kalmayacağı kadar rahatlamadan bizi öldürmesin Allah. Amin. Şimdi bu gece bu sabah bir dualar buldum da. Yani İmam İbni Beşkeval'in kitabül Müstagifin Billah Allah sığınanlarla ilgili rivayetler kitabı da yahu Rüknü Yamanide ne dua tutuyormuş. Ben yaparım orada ama o kadar bilmedim. Mültezemi bilirdim. Rüknü Yamanide dört tane üçü sahabeden olabilir. Biri sahabe değil. dört tane zat dua diyor Ameş anh, o da tabiindendir. Ameş büyük zat. Dördü de diyor ölmeden istediklerine sahip oldular. Abdullah bin Zübeyr, Musab bin Zübeyr, abdülmelik bin Mervan, Abdullah bin Ömer. Dördü de diyor tutturduk Nemanî. Biri geldi, biri ama dualarını Arapçalanı yazacağım sen. Bir tane istedik, ya Rabb beni öldürmeden mutlaka Hicaz'ın hakimi eyle. Amin. Ne amin diyorsun? Sen kral mı olacaksın be? Allah Allah O diyor Hakikaten kim o? Abdullah bin Zübeyr Mekke'de hükümdar oldu mu? 9-10 sene Halife oldu mu? Emirül Mümin oldu mu Mekke'de? Hacca Hacı Zalim onun devrine kadar o oldu. oldu bin Zübeyr O da bir şey istedi Cefelancayla evlendirmeden Hazreti Hüseyin'in kızıyla bunu evlenmek istiyor Ehli Beyt'ten herhalde akraba almak için Onunla evlendirmeden Bir de o da bir şey istedi düştüm, Öldürme Ondan sonra Abdülmelik İbni Mervan geldi. Dünyanın doğusunu, batısını. O zaten Emevi halife oldu. O tamamen bütün kral oldu. İşte Abdullah bin Ömer de mübarek. Hazreti Ömer'in oğlu. O da acayip takva sahibi. Sünnet ihtimal. O da dedi Ya Rabbi beni, bana dedi ce beni cennetle müjdelemeden işte şu kadar ibadet bir şey nasip etmeden öldürme. Ya diyor şimdi bu üç olduğuna göre bu da cennetle müjdelenmiş demek ki kesin. Dördünü de gördüm diyor. Dördü de ''Beni öldürmeden şunları istiyorum.'' dediler. Siparişi verdiler. Ruk-nü Yemani'de. Ellerin tuttular. Yormuş. Hepsinin başında iki satırlık kısa kısa dualar var. Ben şimdi diyorum ki ''Dördünü Yani ama orada da durdurmuyorlar izdihamda. Oradan artık hazırlayın, ne yapalım. Artık bir tanesini seçersiniz. Bence Abdullah Ömer'in Ömer'inkini seçin. Kral olacak halimiz yok bu saatten sonra. <gülüyor> Paşa olacak halimiz yok. <gülüyor> ne şunun kızıyla evlenmek falan ucuza gider ya. Yine Abdullah ibn Ömer'inki. Ha! Muhtaç olmamaya da isteyelim. Dünyada da fakirlik çok zor arkadaşlar. Bir dünyada muhtaç olmamak, bir de cennetle müjdelenmeden ölmemek. Bunu Abdullah ibn Ömer'inkini yazayım size ben. Öbürleri biraz mal mülk, kral mıral size gelmez. Sizi bozar böyle şeyler. Ya tutarsa tehlikesi var. <gülüyor> Onun için efendim o duaları da yazayım. Yine ben yazayım ya birine yarar belki. Bir Müslüman kral olur belki. Bize de eli sünnete hizmet eder. Belli olmaz yani. Bizim aalıkta paşalıkta gözümüz yok bu saatten sonra. İnşallah. Ondan sonra yani duaların tesiri var, faydası var. Bu dualarla belalar def olur. Mevla Teala ölmeden ben dese dua ediyorum mübarek cuma gecesine. Bu sohbetimi dinleyenlere. Hâş kalsın. Allahum salli ala seyyidi Muhammed Allah'ın bir hakkı Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed ve bir hakkı lehletil Cuma, bizi Allah için dinleyen, Allah için sohbetimizi dinleyen ne kadar varsa kız çocuklarımızı mürüvvetlerini görmeden baş gözetmeden, onlar hakkında yani bir muhtaç ol olmayacaklarına dair rahat bir ortam görmeden bizi öldürme ya Rabbi amin Allah'ım salli ala seyni muhammed kız çocukları dedik bak dikkat edin İzine göre hareket ediyoruz. Rastgele dua yok. Ondan sonra Tunar, Turan Çınar büyüğümüz dedemiz 90 yaşında ben de çok emeği olan her iki hapis sürecinde bana çok yardımları olan bir abimizin hapis sürecinde maddi para demiyorum. Para demiyorum. Hakikaten bana destekleri olan bir abimizin eniştesidir. 90 yaşında çok ibadetli salih bir zat idi. Vefat etti. Onun madem hakkı var bizde onun da yakınlarını okuyalım. İnşallah buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammedin abduhu ve resuluhu la ilahe illallah muhammedu resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adedema vesihahu Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi, ibadetle geçirmiş, imanla geçirmiş, namazla, zikirle, çok zikirle geçirmiş. 90 yaşını. Müjdelerine nail eyle. 90 yaşındakilere çocuk gibi günahsız muamelesi vaat ediyorsun ona da öyle muameleyle. Amin. Azap yüzü gösterme kabir istirahatlerini yevmen fevma müznade ile hediyelerimizi ruhuna vâsıl eyle Amin. Amin. Ya Rabbel âlem geride bıraktığı bütün yakınlarına da sabır cemil ecri cezil hayır uzun ömürler sıhhat afiyetlerle İslam'a Müslümanlara hizmetler nasip eyle. Amin, Amin. Allahum salli ala seynem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi ben geçen hafta gelemedim Allah'ın nikmeti İki hafta evvelden o kan bağışını söylemişim. Yoksa hiç yazdırayın olmayacak. Geçen hafta da yoğduk. Onun için bak e, e, kızlayın başkanı da Ahmet Bey de gelecek. Ben de o geliyor diye geleceğim. Benim kanımdan hayır yok ama e, ben de geleceğim. Size de dua edeceğim. Yani burada muhteremler ya, bir kan lazım oldu. Bak ben de bypass oldu aniden. Kan lazım oldu. Sıfır araç negatif bir şey bulunmuyor. Zor bulduk. Efendim bir Molla'dan bulduk. Allah Molla'ya uzun ömür versin. Amin. Molla'nın şimdilik telefonda kaydı var. K harfinde kayıt. Kan veren Molla. o <gülüyor> da diyelim kendini iyi kolla. <gülüyor> tamam mı Molla lazımsın. He çünkü bozuk adamın kanını alırsak biz de sapıtırız. Kanı değişip bypass'tan sonra sapıtanlar oluyormuş. Tabii kan bozuluyor. Süt tabiatı değiştirir, kan tabiatı değiştirir. Vesaire vesaire. Onun için sayılan bir adamdan alalım da dedik. Kırkından sonra sapıtmayalım dedik. E, kırk, kırk, tam kırk yaşında ameliyat olduydum bypass. E şimdi, bundan dolayıdır ki kan işi çok mühim bir meseledir. Bir anda lazım olur, lazım olana vasıl olur, adamın hayatı kurtulur. Bir adamı, şimdi İstanbul, trafikler tıkalı, lazım olunca hemen veririm. Nerede lazım olunca vereceksin? Adam onu hazırlamasa, acile adam kalkıyor, kaza bela gelmiş. Kim, nereden nereye yetişecek? Trafikte zaten kan gelemiyor ya. Onun için hazırda bulundurmaları, stokta bulundurmaları lazımdır. Müslümanlara lazım oluyor. Allah için bak Allah size hayat verdi, sağlık verdi. Kanı sağlıklı olanlara söylüyorum. Bu bir nimettir size. Şükrünüzü hedef etmek için inşallah 29 Mart pazar yani bu pazar bekliyoruz. Kaçtan sonra başlıyor acaba? <Gülüyor> Saat 9 ile 17 arası. İstedikleri saatte gelebilirler. Ben de onlara özel dua söz veriyorum inşallah. Yalnız e, dernek merkezinden bu dernek telefonlarını biliyorsunuz Ahmet Yesevi veyahut 0212 923 1 923 923 1 923 ne oldu? Telefondan randevu alın ki onlar da ona göre malzemeler getiriyorlar, bir şeyler getiriyorlar. Tedarikli gelsinler hani sayıyı bilsinler. Allah rızası için, sizden hiçbir şey rica ettiğimiz yok para istemiyoruz, pul istemiyoruz Müslümanlara kan lazım olabilir Müslümanlara faydalı olalım <gülüyor> En hayırlı insan insanlara faydası olandır sana da lazım olur, en yakında lazım olur biliyorsunuz hep kazalarda, haberlerde aa kim diye başına gidiyor, bir de bakıyor anası çıkıyor hep haberlerde rastlıyor aa kim olmuş diyor, bir de geliyor babası çıkıyor onun için bizim yakınlarımıza da ihtiyaç olabilir biz sizden Allah rızası için bunu bu kampanyaya katılmanızı, bu numaralardan e, kendinize efendim yer ayırtmanızı, işte numara almanızı istirham ediyoruz. Allah Teala hayırlı muradlarınıza nail eylesin. Amin. Amin. Şimdi Muhammed Mustafa'mız ile sallallahu teala aleyhi ve sellem ilgili dersin son bölümünü yapayım. Baya bir şeyler hazırladıydım. Tarebi'yle için hala eksile eksile kaç? 50-100 sayfaydı. Birkaç sayfam kalmış. Bursa'da da yaptım iki kere falan da. Neyse öyle öyle erittik merittik. Birkaç rivayet kaldı. Madem hazırlanmış idi. Kainatın nefensin hakkıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Onları yapan bugün onu bitirelim inşallah. Ondan sonra önümüze hedef koyalım. Eyüel velet. Haftaya eyüel veletten mürşidin lüzumu İmam gazali Risalesini bitirmeye. Bir iki hafta onları bitirelim inşallah. Çünkü ondan sonra Recep-i Şerif geliyor. Ee, değil mi? Allah'ımızın ayı geliyor. O münasebetle tabi faziletler oluyor, bir şeyler oluyor, onları anlatmadan olmaz çünkü günlük orucu var, namazı var, ameli var, insanlar unutuyor bunları. Ama o arada da yine bir dersler takip edeceğiz inşallah. Kıyamete kadar ömrümüz olsa, her hafta değil, her gece sohbet olsa, sohbette beş saat olsa, o kadar ders hazırladım size. Programımda var, şunu yapacağım, şunu yapacağım, şunu yapacağım, bitmez ki. Ne kadar? Ama bizim Allah niyetimize göre verecekse amelimiz bitse de niyetimiz bitmez. O zaman niye buyuruyor felevü mecurun gayru memnun. İman edip salametleyenlerin ardı arkası kesilmeyen ecirleri var. E peki, ameli kesildi ölmekle. Niye ecir kesilmedi? Çünkü ben niyet ettim. Siz de niyet edeceksiniz. Ömrümüz olursa ölene kadar sohbete devam edeceğiz ayet hadislerden yeni yeni dersler dinleyeceğiz inşallah. O zaman ne oldu? Ruhumuz buraya kaydoldu, mollala. talebele kayd. Ölsek de ruhaniyetimize izin veriliyor, derslere geliyoruz. Bir, ikincisi gelemesen de Mevla kabrine melekler görevlendiriyor. O melekler, Efendi Hazretlerinden duymuşum, tefsirde de var, bu ayetin tefsirinde bu hadis-i şerif. Hangi ameli sağlığında yapıyorsa, İki melek onun yaptığı ameli Sağındaki solundaki yazıcı melekler Adam öldüğü zaman ameli kalmadı Yazılacak bırakıp gidecekler Ama mevla ediyorlar ya, ya Rab biz gökteki yerlerimizi özledik Bu adam doğduğundan beri bundan uğraşıyoruz ee, Şimdi bu da öldü Defteri kapandı Ameli kesildi ee, Biz de zikre özlüyoruz yani. Öbür melekler hep zikirde ya ee, Biz yani çok özledik Semavatı arşı Oradaki tavafları özlüyorlar e çünkü biz bundan uğraşıyoruz. Ne yedi, ne içti, öksürdü, tıksırdı, tuvalete girdi, ne nane yedi, böyle peşindeler. Ki rağmen katibin, ya'lemûne, ma ne. Yazıcı melekler var diyor. Ya Rabbi bize izin ver göklere çıkart. Mevla biliyor, yoo. Neden? O kulumun, kabrinin başında görevlisiniz. Ya. O dünyadayken hangi gün, hangi saat Gece, gündüz, oruç, namaz, sadaka eden hangi alame, sohbet, zikir, ilim meclisine, iştirak hangi ameli yapıyorduysa o vakit onun yaptığı ameli siz yapacaksınız sevabına da kendi yapmış gibi defterine yazacaksınız. O ayette onun için ecirleri bitmez. E, ameli bitti, niye ecri bitmez? Niyeti bitmediğinden. Niye bir gavur ebedi deme görüyor. Halbuki 80 sene gavurluk yaptı. Çünkü niyeti neydi? Kıyamete kadar yaşasaydı aynı gavurluğa devam edecek. Bizim niye bitmeyecek inşallah? İmanlı ölebilirsek kaydıyla. Niye bitmeyecek? Çünkü niyetimiz nedir? Kıyamete kadar yaşasak bu derslere, zikirlere, namazlara, sünnetlere, faziletli amellere devam etmeye niyet ettik. Allah bize niyetimize göre muamele edecek. Amin. Amin. E zaten vaatı öyledir. Niyetül mümin hayru min ameli. Müminin niyeti eblehu ameli amelih bir vaatte. Amelinden daha fazla ulaşır. Niyet. Onun için biz niyet ettik. Derslere devam inşallah. inşallah. Ben aynı şeyleri konuşmamaya gayret ederim. Yani yeni bir şeyler söyleyelim. Çünkü neden? Dolu hadisleri daha duymamışız. Dolu hadileri duymamışız. Buna bir sistem geliştirip bir sıralı dersler haline bunu ee, koymak icap eder. O arada da bazı reddiyeler bir şeyler oluyor. İşte onları biraz kısa tutup, onları yazıya döküp Mesela dergi çıktı. Dergiye koydum. Şimdi ben dergideki yazıları bugün konuşsam 3 saat. Sürer mi 3 saat? Atmıyorum ha. Atıyor muyum? Denemek bedava. 5 saate gideriz. Şimdi ben 13'ün onları yazıya döktüm. O hasta alimle dergi yetişecek diye sıtmalı alimle 15 saat üzerinde çalıştım. 15 saat bil fiil. Arada bir namaz kıldık ya. Su içmeye vakit kalmadı. Baskıya yetişeceğiz diye. Çünkü neden? Ay geçiyor, aboneler var dünya her yerinde. Burası gibi değil ki, adama üç günde gidiyor. Ya onun için herkesin hakkı var, hukuku var yani. O, mübarek. Bu işler başıma kalıyor hepsi benim. Onun ki, uğraştık. Reddiye yaptık. Sonunda bir beş dakika reddiyenin içeriğini söyleyeceğim. İçeriğini söyleyeceğim. Ama reddiyeyi konu olarak şu anda yapmayalım. Ve lakin bu reddiyeler çok lazım. Ve bunları bak... Bir kadın, hanım kardeşim mektubu vardı. Acaba oraya da koyduydum ama. şunlarca işte bakayım. Ama almışlar mı? Ne oldu bilmiyorum. Şimdi diyor ki ha burada nereden yazmış? Fransa şey, Viyana idi, Viyana. Avusturya, Viyana'dan yazmış. Mesela öğretmenlik yapıyor orada. Bu hanım kardeşimiz işte selam, kelam, saygı, değer hocam işte Saygıdeğer hocam benim öyle pek değişik bir hikayem yok diyor. Size önceden düşmandım diyor. E baya bir değişik hikaye yani. Mubarak da ne değişik arıyorsun hikayeyi. Hiç sevmezdim gibisinden. Efendim fakat e, sizi dinlemiyordum. İlkokul beş bitikten sonra kapandım. Açılmadım. Ölünceye kadar ayağımıza Allah sabit kılsın e, diyor. Tamam. Çarşafı şerif giyenlerden değildim. Değil i̇şte parçası işte, renkli eşarp falan anlayacağınız. Kendimi kapalı zannediyormuşum diyor. Teketek tek programında izledim. Efendim ama orada değişenlerden değilim. Yani önceden de bir kapalıydım diyor yani. Abdestim namazım vardı diyor. Ama büyük katkısı olmadı değil. Çünkü sizi orada izlemeden önce birkaç sohbetinizi dinledim. Dinledikçe dinleyesim geldi. Efendim bu yaşıma kadar boşuna yaşamışım dedim. Namaz kılmayı becerememişim dedim. Sonra Viyana'ya geleceğinizi duydum. Oradan işte geldim sohbete bir gitmiştim son birkaç sene evvel. Orada geldim. Lale Gül efemden dinler oldum. Telefona yükledim. Artık okula giderken geldim. Hep Lale Gül. Lale Gül. Kendimde işte etki buldum vesaire. Ama evvelce imam hatipliydim. İmam hatipli olmak güzeldi. Ama bilmeden içimize yanlış fikirler açılanmış. Bizlere Ali Şeriat'i ve Mustafa İslamoğlu gibi kişiler sevdirildi. Ali Şeriat'i ki Mehmet Şevket'e ilgili de yazar. Büyük bir şiidir ve adam Allah diyor iki yüzlü Roma putudur diyor. Ve Canus diyor ona. Can Canus bu neymiş o şeyi? Roma putudur diyor. Orada diyorlar ki hani hem rahmeti var hem gazabı var o tevil edilir iki yüzlü demek. Hani Allah'ın bir kızar bir acır vesaire. Ama tevile müsait değil. Çünkü adam ifade ediyor ki hakiki ve gerçek Roma putudur diyor. Yani o hakiki demesi mecaz ve kinaye tevilini iptal ettiriyor. Onun için bak bu kadıncağız Ali Şeriat'i tuttuğunu söylüyor. Ali Şeriat'ı büyük zındıktır yani. Ondan sonra diyor Mustafa İslamoğlu gibi yanlış fikirli adamlar. Mustafa İslamoğlu anlatma lüzum yok yani. Durum meydanda. Tehlike meydanda. Türkiye için tehlike meydanda. Bakın Yemen'in durumunu görüyorsunuz. Şu anda bu sabah duydum bilmiyorum. Suudi Arabistan operasyon başlattı. Çünkü Yemeni Şiiler, Husiler işgal etti. Ehli Sünnet'in kalesini işgal etti. Şimdi Suudi Arabistan, Katar işte Arap Emirlikleri de var bilmiyorum baya bir körfez ülkeleri he? Tamam hepsi birden Husilerin üzerine yüklendiler. Allah onları galip eylesin. Amin. Çünkü onlar Ehli Sünnet'tirler genel manada. Genel manada Ehli Sünnet'tirler. Şii gibi değildirler. Dolayısıyla Allah Ehli Sünnet'i aziz eylesin. Amin. Yemen'de şu barak Cuma gecesi zürmetine Şia'dan eser bırakmasın. Amin. İran yandaşlarını etkisiz eylesin. Amin. Allah Teala Yemen'i kurtarsın, khalas eylesin. Yemen'i Irak-Suriye ye dönmekten muhafaza eylesin. Amin. El iman Yemen'un, bil hikmet yemaniyetün İman Yemenlidir, hikmet ilimler Yemenlidir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yemen'e duat kadar bir yere dua etmedi. Allah'ım barikle nafi Yemen'ine. Yemenimizi mübarek eyle dedi. Ya Habibinin duası hürmetine ya Habibinin bereket duası hürmetine ya Rab. Ya Rabbi, bu operasyonu kısa sürdür ya Rabbel Allah Allah'ım bir an evvel şiaların gücünü iptal eyle ya Rabbi. Amin amin amin. Hiç Yemen'de böyle bir şey olacağını der miydiniz ya? Aklımızdan geçmez. Onun için reddiyeler önemli, reddiyelerle bu milleti uyandırmasak şu anda İslamoğlu'nun gerçek yüzünü kimse bilmiyordu. Adam televizyonda Hz. Muaviyeye sövdürdüğü zaman İlal kanalında Caferilerin başını, mesela e, e, Milli Eğitim kitabında Caferi ile Ak yazmış. Kesinlikle canferilik hak değil. Canferili hak mezheplik diye burada yutturmaya kalkarlarsa... ...bu Türkiye'nin de yarın bugün İran istilasına maruz kalacağına tehdittir. Çünkü onları... ...aa bu da hak mezhep ...onlarla ilişkiye girersin. Ondan sonra helak gidersin. Onların derdi başka yayılmacı politika. Onların derdi rejim ihraç etmek. Şia rejimini bak Yemen'e ihraç ediyor. Bak Irak'ı işgal ediyor. Bak orayı işgal ediyor. Yani İran'ın politikası bizim gibi değil. Biz emri yaparız, hakkı söyleriz ama onlar öyle değil. Onlar silahla, zorla gelip kıtır kıtır ehl sünneti keser. Bizde öyle bir imkan olsa biz onları keser miyiz? Ha, niye keser? Biz asla eli sünnet dışında da olsa bir adam veya Yahudi Hristiyan olsa gidip keser doğrar mıyız atamı ya? Biz yapmayız böyle bir şey. E eli sünnette yok, dinde yok. Ama velakin Şia gelir ehl sünneti keser Ejeli Suriye'de bütün Müslümanların gözümüzün önünde kestiler. Hala Suriye'de bu Türkiye'ye ders olmadıysa bu İran yanlıları, bu Ehlibeyt mezebi diyenler. Ehlibeyt mezebinde bu böyledir dediği anda anla ki şiyadır. Bak size bir şey veriyorum ölçü. Çünkü Ehlibeyt mezebi diye İslam'da bir mezhep var mı? Yok. 4 hak mezhepte Ehlibeyt mezebi 4 hak mezebin zaten içindedir. Zaten İmam-ı Azam cafer Sadık'ın talebesidir. Dolayısıyla bütün ilimler yine El-i Beyt'ten de gelir, diğer alimlerden, diğer sahabeden. Sade El-i Beyt'ten demeyelim, bak o da abartı olur. İlimlerin tümü El-i Beyt'te değildir. İlimlerin tümü sahabeye dağılmıştır. Sahabeye dağılmıştır, çünkü i̇mam Malik o zaman halife, işte Abbasi halifesidir, nedir? nedir? Ee, dedi ki az i̇mam Malik, onun mezhebindendi. Ben dedi, bütün mezhepleri iptal edebilirim çünkü dünyada o zaman tek halifelik var. Maliki mezhebine bütün milleti bağlayacağım dedi. İmam Malik Müçtehit hak olduğu için. Hakkı bilir. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi bütün dünyaya dağılmıştır. 10 bin sahabe Medine'de var. yüz bin küsür sahabe dünyaya dağılmıştır. O sahabeden çok adam yetişti. Bir İbni Mesud Kufe'de dünyanın en büyük ilmini verdi. Dolayısıyla Ebu Hanifeler o ilmin mirasçısı. Dolayısıyla dedi sakın dedi benim mezhebimi şey yapma sade bu mezheptir diye teke indirme. Bu kadar sahabeninden ilim alanların mezhepleri var, müçtehitler var. Öyle şey olur mu dedi halife. Şimdi batıl olsaydı ne olurdu? Çok iyi yaparsınız sayın halifem. Geç bile kaldınız yani. Başka mezhep mi var ya derler. Çünkü o batıl öyledir. Ama eli sünnette o 4 mezhep ihtilaf-ı ümmeti rahmetün ihtilaf-ı ümmeti rahmetün. Çünkü farklılıklarda bir rahmetler olur bazı fetvalarda. Zaten ana meseleler belli. Zekat 40'ta bir, namaz 5 vakit, farzlar belli. Yani onlar değişmiyor. Bazı teferruatlar oluyor ama bunda rahmet var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. E bu rahmeti niye kaldıralım? Onun için dedi sahabe dünyaya yayılmış hepsinden ilim alanlar var. Sen nasıl benim mezhebime indirirsin milleti? İşte hak olan müctehit böyle adamdır. Şimdikilerden bir cemaata böyle bir teklif gelse hükümetten ne der? Hepsini kapatalım da bir sizin cemaat kalsın hoca efendi deseler bir hoca efendiye. Hemen ne der? Ne demekler? çok geç kaldınız ondan battı bu memleket zaten der. Ama şimdi bana deseler ben ne derim? Çünkü ben batıl üzere değilim. Olur mu? Dünya kadar ehli sünnet hoca efendi var. Hepsine hizmet ediyorlar. Ben söylüyorum televizyonlarda Süleymancılar ehli sünnettir, Işıkçılar ehli sünnettir. Öyle mi? Hep söylemiyor muyum? Adliyaman ehli sünnetleri ben ehli sünnetleri kendim söylüyorum. Topaça ben cemaati, Erenköy ehli sünnettir. Hep ehli sünnettir. Zaten hep. Temel hüzum yok da şimdi biraz herkes meraklandı kim ehli sünnet kime ehli sünnet. E böyle sünnettir e dolayısıyla biz bunları eskiden beri yeni değil eskiden beri beni dinliyorsunuz dolayısıyla e, hak sade benim falan böyle bir şey İslam'da yok hak üzereyiz hepimiz e, Allah Teala daim eylesin Amin. sabit eylesin ama işte milleti uyarmazsak ben o zaman Hayrettin Karaman işi ortaya atmasaydım İslamoğlu'nun ortaya hiç bunların ipliği pazara çıkacak değil idi. Ama İslamoğlu meselesinde daha başka büyük tehlikeler var. O da nedir? Şia irtibatıdır. Çünkü adamın yutturmaya çalıştığı, tutturmaya çalıştığı kitaplarında tefsirine bak, gerekçeli mal ehlibeyt mezhebi. Ehlibeyt mezhebine göre ters ilişki caiz. Ben fetva vermedim diyor, bana iftira diyor diyor, ben vermedim diyor. Ya sen kendin vermekten beter ettin. Sen kimsin? Versen ne olur? Seni kim takıyor? Ehlibeyt'e iftira ediyorsun. Şimdi i̇şte onlara reddiyeler hazırlanıyor. Ama... E şimdi burada arka planda Şia var. Şia ile irtibat olduğu zaman Türkiye için bunda da büyük. Ha görüş. Ben zaten görüşlere bir şey demiyorum. Ama sen çıkarsın dersin ki ben Şii oldum. Benim de görüşlerim var. Dinleyin ey halk dersin. Halk da dinler. İsteyen istediğine inansın. Millete zorlan bir şey yaptıramam ki. Adam Yahudi olmuş. Bana ne? Ya Ben anca tebliğiyle görevliyim. Milletin boğazını sıkamam ki. Ama sen ne yapıyorsun? Ben Sünniyim Hanefiyim. Ondan sonra Ehli Beyt mezhebi alttan. Ha işte sıkıntı burada. Yoksa bir adam Caferiyim dese ben Caferiyim diye ne konuşturuyorsunuz bu adamı hurra der miyim böyle bir şey? Caferiyse Caferi görüş hakkı var. Konuşsun ama kimliğini açıklasın öyle konuşsun. Bizim tehlike nerede? Takiyede. Ben de sizdenim deyip de. Şimdi ne gibi? Ne gibi? Bir kadın kadınlara ben burada bu kadar sohbet ediyordum. Evvelce. Perde arkasından ediyordum. Kadın sohbeti var. Açık bir kadın gelseydi. Biz onu kovar mıydık? Bazı sohbetlerden milletle kovanlar oluyormuş hocalar da. Biz yapmayız öyle bir şey. Pantolonlu da geldi, baş açık da geldi buraya o zamanlar. Herkes duyardı. Geldi. Şimdi sen niye baş açık geldin? Veyahut da Yahudi geldi, Ermeni geldi. Niye geldin der miyiz? Demeyiz. Bunda bir sorun yok. Ama kadınların içine erkek çarşaf giyip geldi. oğlunun durumu... Bu... Şimdi kadınların içine erkek çarşaf giyip gelemez. Çarşafını çıkart, ne mal olursan ne giyersen ki. Giy. Ama kadınlar seni kadın zannediyor. Burasını açıyor, şurasını açıyor. Kadın terledi daha. Silecek orasını burasını. Sen yanında erkek duruyorsun. Onun için mezhebini açıkla, istediğini konuş. Bana Hanefiyim, Sünniyim deyip de ehli beyt mezebi yutturma. Ne gibi? Sağlık Bakanlığı'nın ürünleri gibi. Bal deyip de, şeker satarsan yasak. Ama de ki şeker şeker yaz üstüne, sat. Şeker yap, satmak yasak mı? Ama bal adında şeker satarsan yasak. Anlatabildim mi? ha çok iyi anladınız. İşte bu hanım kardeşimiz bize dua diyor, size de hep teşekkür ediyor. Ondan sonra sohbetlerden istifade ettiğini Söylüyor. Artık diyor diyorlar ki sen Lale Gül'ün katrol elemanı ol bari diyorlarmış ona. O kadar diyor yayıyorum bütün Avrupa'ya diyor yani. Kendine göre herkes çalışıyor. E şimdi burada dolu e, mektuplar gelmiş. Ben bunların çoğunu tabii okuyamıyorum. Size de ulaştıramıyorum ama insanlar maşallah itikatları var. Mesela Hamdi Peker diye bir kardeşimiz erkek olunca adını söyleyelim. Mesela bir mektup almış. Adam diyor ki. Bir salavat-ı şerife yazdırmıştık dergide eskiden. Bakana bile şefaatim hak olsun diye. Geçen aylarda. Onu bir şey yapmış. Ya hocam demiş, bunu demiş dergide falan. ne zaman bakacak? Levha yaptırayım da gitsin gözünün önüne koysun, ki de bir baksın diye beni düşünmüş. Maşallah böyle arada bir düşünen de çıkıyor bir cemaat. Milyonlarda bir. Şimdi gelmiş bana levha yaptırmış. Çok teşekkür ederim kendisine. Levha bana ulaştı. Şimdi diyor ki, hastaya şifa namazı vardı diyor. Ben onu çok evvel bir dergide yazmışım Daha kendime yapamadım. Çünkü yapsam kesin iyileşeceğimi biliyorum. Kader demek yapamıyorum işte. Bin kere okunuyordu o. Kaç kişi ondan düzeldi? O namaz kısa da bir şey. Bin kere bir duası var. Amcamın diyor başında beyin tümörü çıktı. Biz de diyor bu namazı yaptık. Avuç içinden büyük tümörü var. Şifa namazını kıldık. Zikrini yaptık. Kurban kestirdik. İşte yetime yardım falan. Neyse bizimle ilgili olan kısmı şifa namazı. Üç tane de diyor Bedir hesabını sayısı 313 fatiha bu çok önemlidir. Dün de size yazdım. Facebook'tan yazdırdım. 313 Fatih için. 313 Fatiha'lar. Ameliyattan sonra doktor dedi. Böyle bir ameliyat görmedik. Mandalina dilimini birbirinden ayrıcasına tömörü aldık. Efendim dediler. Şaşırdıklarını ifade ettiler. Hastalığı tamamen atlattı diyor. Mesela. Mesela şimdi. insanlar istifade ediyorlar. Hastası ediyor. Dertlisi ediyor. İtikadı bozuk olan ediyor. En mühim şey kalp hastalığı. itikat bozukluğu. Bu reddiyeler... Beyin tümörünün ameliyatından daha mıyım bu reddiyeler? Çünkü beyin tümörüyle ölsen kanserden ölsen zaten öleceğin de bildiğin için herhalde günah yaparak ölmezsin. Kansellilerin bu avantajı da var. Son zamanda bir düzeltme payı tevbe, istiğfar, zikir ihlas-ı şerife devam ederek ölen ölüm hastalığında kulu okuyana okuyan azap yok. La ilahe illallah la la la la la la la la ölüm hastalığında neler yapmak lazım bu mühim bir şey ama şimdi pat diye gidenlerde bu imkanlar yok onun için kanserin de böyle faziletleri var hiç istemediğim bir şey ama yani Allah'tan istenmez afiyet istenir ama böyle de bir şey var çünkü bir insan kulakları vasiyetleri falan bunlar miyim? çünkü öbür türlü adam yaşayacağım yaşayacağım yaşayacağım ümidiyle vasiyeti yapmıyor çünkü diyor başkasının eline geçer diyor ondan sonra diyor adam kalkar bize hürmet etmez diyor etmesin vakfediyorsan et şimdiden, ne yapacak derneğin başkanı bana hürmet etse ne olur, etmesen ne olur, vasiyetinse yap. Ama işte nefiste böyle hastalıklar var. Onun için sen beyninde tümörle ölsen, şehit olursun. Ama kalbinde bozuk bir itikad ile ölsen, Allah muhafaza, kafir öldürecek itikat da var bozuk ama, kafir etmese bile, eli i sünnetten haric etse bile, 72 iki sapık fırkaya dahil etse bile, Kolay bir şey midir? Cehenneme mutlaka girme tehlikesi var. Hiç kaçınılmaz o itikat bozukluğunda. Onun için bunlara inşallah devam edeceğiz. Amma ve lakin tabii ki dozunda bırakılır ve siz kitaplara, reddiye kitaplarına ve yazılara havale edilmek suretiyle istifade edersiniz. Şimdi, mesela demin Mola Muhammed miydi? Ee, Antep'ten bir şey Efendi geldi. Ee, mübarek yaşlı bir zat. Mehmet Emine Erhoca Efendi ona vasiyet etmiş cenazesini Antep'te kıldırmayı. Ee, babası da onun arkadaşıymış. Ondan sonra Nurşin'den okumuşlar. M M Molla e şey Şeyh Maşup Hazretleri vardı meşhur. Onun kalifesini halifesi yani. Ee, ben de bilmiyorum haberim de yoktu. Baktım orada dedim bakayım. Bir tane Seyit gelmiş Kobani'den. Tabi Suriyeli, Araptır. O zat gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alenen görüşüyor ödediyor bir zat. ama yanın yani yüzüne demiyor. Manen hep Ravza'da kalır dedi. Gelmişler, e, hürmet ettik, edemedik, beceremedik hürmeti. Vakit dar falan. Tabii ben randevulu değil, haberim yok ama etmeye çalıştık. Ellerini öptük, dualarını istedik. O zat da geldi. Ne diyor? Diyor ki, "Sen Ehl-i sünneti, İslam'ı müdafaa ettiğin için sırf Allah rızası için ziyarete geldik." İkisi de benden yaşlı. İkisi de benden yaşlı. Bir Hakiki Seyyid e, efendim, öbürü Molla, büyük bir allame, alim zat. E geçen dedim, Diyarbakır'dan Molla Said, o e, 85 yaşlarında Şeyh Mahşuk Hazretleri'nin direk halifesiymiş. Yani, o direk halifesi olmak önemlidir. Çünkü Molla Burhan gibi oluyor, Molla Burhan da Şeyh Mahşuk Yani onlar 80'nin yukarıında oluyorlar o zatlar. Mesela onunla telefonla konuştuk sizden sonra. Teşekkür aradım, 5-6 Arapça kitap kendi yazmış, göndermiş. E tabi beni duymuyor kulağı, o konuşuyor. Sonra oğluna verdi. Oğlu da orada Diyarbakır'da işte ilahiyatta falan hoca. ama eli i sünnet molla. Efendim. Dedi işte size dua diyoruz. Hepsinin ortak şeyi. Sen eli i sünneti müdafaa diyorsun. Bütün sana dua diyoruz. Gece gündüz senin muhafazan için ve bu işin yayılması için eli i sünnet. Dua diyoruz diyorlar. E niye seviyorlar beni? Onların kimisi Kürt. Ben Türk. Ama İslam'da Kürt-Türk ayrım var mı? E yok. İslam neyle fazilet? Takva ile biz kafa tasçıyız. Değiliz. Kürt'tür, eli sünnettir, Türk'tür, eli bidattır. Ne yapayım ehli bidatı ben? He? Öyle mi şimdi? Bizde ırkçılık var mı? O zaman bak alimler veliler beni niye ziyarete görüyor? Allah için eli sünneti müdafaa için, onlar eli sünnet alim oldukları için. Şimdi dedi bana işte nezâtul asap, sahabenin temizliği Sahabe laf uzatanlara, dil uzatanlara karşı bir kitap yazmış. Çok güzel, Arapça yazmış. Dedi ki bunu Türkçe'ye çevirsen de millete dedi ne olur dedi şey olsa dedim Hocam işte vaktimiz çok azdı falan işte oğluna tabii söyledim. Onu dinledim sade, size de çok selam etti. Ee, efendim, büyük bir şeyh, icazetli şeyh, allame. bakın merkezde bak. Nasıl kanallar birleşince, ehli sünnet olunca nasıl ihtilaf olmuyor değil mi? İttifak asıl oluyor. Çünkü sahabe hepimizin değeri, biz ona, onlara laf atana mutlaka tenzih için cevaplar, reddiyeler yapmakla mükellefiz. Yoksa lanet yar diyor başınıza hadişin şerif. Onun için, e, bu, bunlar bizi memnun ediyor, onların duaları bize kuvvet oluyor, destek oluyor. İnşallah bakalım o kitabı da tercih ve muvaffak oluruz, o mübarek zata inşallah, yani hayatında ulaştırırız inşallah, sevinir, memnun olur, ben para istemiyorum diyor. Bir şey istemiyorum diyor. Baskı şey iste, telif Bir şey istemiyorum diyor. Şu sahabe hakkında diyor bunu bir yayın diyor. Çok memnun oluyoruz diyor. Seyyid Tahir Hoca Efendi burada. Medrese büyük alimem Seyyittir. Çok tanınmaz burada ama büyük bir zattır. İsmet Baba'nın orada okutur. O geçen yazmış. Zerduşlar hakkında diyor bir açıklama yap diyor. Bu Zerduşluğun hakkında çıkartmış Şehristaneli'nin Elmiyelvelini hal kitaplardan kaynaklar. Hani zahmet etmeyeyim diye hazır kaynakları yollamış. Ya diyor şu Zerduşluk diyor tam dinsizlik mi? Yani bu zerduşluk şeyi Mecusilik yani tam dinsiz kitapsız bu zerduşluk Efendim Bunun hakkında da diyor bir şey konuşsan E şimdi herkes benden Allah razı olsun Diyorlar ki sen yani televizyon olun çok yayılıyor Ehli sünneti müdafaa diyorsun Şunları millete anlat Çok büyük bir yetkilimiz Allah dua diyorum ona duacı oldum O diyor bana Nusayrili anlat Ya diyorum işte anlatıyoruz da diyor ya bak diyor ben korkmuyorum şeyim, sen de anlat diyor onların kitabı Kur'an değil El Mecmu diye kitapları var diyor mesela bilgi almış güzel hoşuma gitti benden de iş işi ama ben de bunları anlattığım zaman siz ne diyorsunuz ki ya hoca efendi biraz cennetten anlat Huri'den anlat Vildan'dan anlat Kılman'dan anlat anlattı anlat köşkler saraylar sabaha kadar ne kılacağız değil mi çocuğum olmuyor karım huysuz vesaire e de derdin var ben de şimdi bakıyorum evvela itikat. Onun için dengeli gidelim. Onların da o bize ulaşan rica ve talepleri de değerlendirmek suretiyle İnşallah Allah fırsatımızı artırırsa e, yani televizyonda bir programda Allah nasip etsin yapabilsem onlarda bekir et diyelere daha bir ağırlık verilir. Burada çünkü biraz siz sizi zapt etmek zor. Onun için Efendim ben bu profesör mü olacağım? Ya bana ne anlatıyorsun reddiyeleri diyorsunuz ya? Bana diyorsunuz namaz anlat, haptaz Evet, onun da meraklısı var, onun da meraklısı var. Ortayı bulmak, dengeyi kurmak zor iş. Allah Teala ümmete ne lazımsa, ümmetin ne faydasınaysa, el-ehem kurban olduğum Allah'ım, cuma geceleri aktedilen meclisler hürmetine, bu mübarek gecelerde, kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem, arz edilen salavatlar hürmetine, Allah'ım biz bu ümmetimize dünya ahiretleri için en mühim en önce ne lazımsa onu bize konuşmayı nasip eyle. Amin. Amin. Allah dua ettik ona havale ettik şimdi. Allahu salli ala seydine <gülüyor> Muhammedin Ve sellim Salavatı da az etmeyelim ha. Ya ben hadi konuşuyorum işim var. Siz oturduğunuzsa dedim bir kaç salavat mı bu ara kadar. Cuma gecesi özel arzlar var. Onun hakkında da yeni hadis-i buldum çok. Cuma ile ilgili, salavatla ilgili. onlar da arz edeceğim inşallah. Uğraşıyoruz işte bir şeyler. Yazma, size hizmet etmeye çalışıyoruz. Şimdi Kainat efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinden bahsederken, bundan evvelki derslerde neden beyan, beyan ettik? Sahabenin ona olan sevgisi. Epey bir misal verdik. Yani sahabe ona canını feda diyordu, malını feda ediyordu, Kaçası, e, oğlu, kızı hepsi ölse bile onu soruyordu. En öncelikleri oydu vesaire. Hz. Sevban'ın meselesi daha çok kıssalar vardı onları elki el el senelerde anlattım diye tekrar etmedim ama renklerinin solduğu benizlerinin arttığı efendim hal kaldıkları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Sevban maliyeraki ma hazinen ey Sevban niye üzüntülüsün ne kadar ilgili değil mi sallallahu aleyhi ve sellem hemen üzüntülü olduğunu anlıyor bir şeyin mi var açmasın açık mısın İhtiyaçlı mısın ağrın mı var Sancım mı var yok ya Resulallah Hiçbir derdim yok e nedir senin bu halin bir zamandır e Ya Rasulullah, ben şimdi Dünyada senin hizmetine giriyorum çıkıyorum Bir vesileyle e, ayak Nalini şerifini taşıyorum vesaire Seni görüyorum hem de özelde de görüyorum Diğer cemaat gibi de değil Ama şimdi ben düşündüm Ben de öleceğim sen de öleceksin Ahirette de dirileceğiz e Sen mutlaka cennete gideceksin Benim cennete gideceğim şüpheli Cennete gitsem bile ki şüpheli değil. Sahabenin hiçbirinin cennete gideceği şüpheli değil. O ayrı bir şey. Ama o tabii öyle düşünmesi lazım. Öyle değil mi? Evet. O kendisi öyle düşünmesi lazım. Çünkü bir insan devamlı korku üzere olması lazım. Nifak, mesela münafıklık bahsini bugün bir yerde rastladım. Diyor ki, münafık diyor asla münafık olmadığını düşünenlerden olur diyor. Eğer bir insan münafık muyum acaba? Münafıklık tehlikesi var mı bende? İmanımı kaybedebilir mi? Bu korku varsa münafık değildir asla. Çünkü hiçbir münafık diyor, zerre kadar korkmaz diyor. Bak bu da size bir... He? Durumunuz nasıl? Garantide misiniz yoksa korkuyor musunuz ara sıra? Evet, korku varsa münafık değilsiniz. E, dolayısıyla sahabe korkuyor. O öyleyse radıyallahu Allah'ın. O zaman... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey sevban, tabi sen bana bir şey söylüyorsun ama benim de elimde olan da bir şey değil. Şu anda ben sana ahiretteki durum, sen nasıl öleceksin, cennette kesin yan. Hani birden de bir müjde veremiyor. Çünkü vahyi bekliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onun üzerine ney diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve men yutuallâ vel rasûl feûlâhike muallezîne aleyhim minen nebiyyîne ve s Hey Selvan gel. Ne oldu? Ayet geldi. Ne vurdum evla? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse sen namazını kılıyor musun? Orucunu tutuyor musun? Emirleri tutuyor musun? Yasaklardan kaçıyor musun? Tamam. İşte onlar ahirette kimlerle beraber? Allah'ın ikramına mazhar olan dostlarla beraber. Onlar kimler? Dört sınıf. Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. E bunlar ne güzel refakat edecek arkadaşlar. E peki bu ate göre sen de Allah ve Resulüne itaat varsa sen korkma benimle beraber olacaksın. Bak Hz. Sevba'nın iştaha kaçmış, rengi kaçmış, benze atmış ve bizim başımıza dünyadaki en büyük olay gelmesinden yani annemiz öldü, oğlumuz öldü, kızımız öldü, çocuğumuz öldü gibi dünyada yaşanabilecek en büyük musibeti yaşadığımızdaki 2-3 gün o musibeti atlatana kadar olacağımız yani renk beniz halinden daha fazla solmuş sararmış erimiş gitmiş halbuki değiş bir derdi yok. ama mesele ne ya ben seni ahirette göremezsem işte bu hakikaten çok önemli bir mesele o, bundan dolayı bazı büyükler makam mertebe istemiyor Allah'ın cemalini müşahede istiyor ya bunun gibi Resulullah aşıkları sellem, seni görelim yeter diyenler var değil mi? evet e şimdi ben Efendi Hazretleri'ni çok sevdim Hakikaten çocukluğumda böyle aşırı aşık Böyle bir iki gün gitse bir yere Beni yanına almasa ben burada hasta oluyordum falan Hasta oluyordum yani İlle gitmem e almaz her zaman Ama o sevgileri tattım Az buçuk bir nebze Ama öyle bir şey ki Yani karşılığında ne teklif etseler Maddi Hiçbirini tercih etmem yanında gitsem dedim Ya orada adam bana dese ki bir kaç tane Çip çekeyim yani Gitsin efendi 15. gün. Karadeniz seyahatine çıktı ya 15 gün. Üç tane cip vereceğim dese. söylüyorum gideyim diye derim. Bir tane bir şey dünyalık istemem. Bu bir ölçüdür. Hayatınızda böyle bir şeyler yaşanmış mıdır bilmiyorum ama bir ölçünüz olsun. Yani bir manevi değerleriniz olsun, bir Allah için sevdikleriniz olsun ve o sevdiklerinizi maddi her şeye tercih edebileceğiniz bir muhabbet şuurunuz olsun. Bunları yaşadı ya ben şu anda o makamlarda mıyım bilmiyorum eskiden. Eskiden o makamlarda olmuşuzdur, gençtirdir şu. Şimdi yaşlandıkça oluyor Oldukça da biraz dünya malı. İşte o da şey dünya malında değiliz de. Ah demiş işte hanede evladı uyal olmasa demiş ya. Yoksa ben de bilirim tekkede yatmayı. Mekke'de yatmayı. Tabi hizmet var ayrı. Mesuliyetler var ayrı. Bir de çoluk çocuğun olduğu zaman helal rızık meselesi var. helalemden alemden zekat sadaka alacak halimiz yok, dilenecek halimiz yok. Ee, helal rızık meselesi de var. Ee, bunlardan dolayı da çalışmak da gerekebilir. Ama şimdi tabii o gençlikteki olan şey olmaz. Mesela insanlar yaşlıyken mi cömertleşir? Gençken mi daha cömert olur? <gülüyor> gençken daha cömert olur. Yaşlıyken niye cimrileşir? Aç kalacağız diye korkuyor. Milyar doları koymuş. Aç kalırsak diyor. E çünkü para adamı doyurmuyor yani. Yaşlandıkça yeşii bu inadem ve şu bir fıslatane Hadis şeriftir. Bu insanı yaratan, fıtratını halk eden Allah'ın vahyidir bu. İnsanoğlu yaşlanır, iki huyu gence, gençleşir, gencelir. Yaşlandıkça iki huy gençleşecek. El hirsu, طول العمر. Gençler daha çok ölüme koşar, ölmeyi göze kestirir. Yaşlandıkça uzun yaşama beklentisi artar. Bir de yaşlandıkça dünyaya düşkünlük artar. Mucize midir bu hadis-i şerif? Yani hepimiz yaşıyor muyuz bunu? Yaşıyoruz. Ben de gerçi hırs yok. Allah şahit hırs yok. Dünyaya bir hırsım artmadı ama yaşama isteğim var. Odan için hizmet edebileyim diye. Yoksa lazım değil. Çünkü neden bundan sonra zaten hastalıklarımın artacağı, gücümün azalacağı aşikardır. Dolayısıyla bundan sonra zevk için yaşamanın da bir manası kalmıyor. Uyandım mı gök aynı. Yer. Yemek geliyor. Kahvaltı. Aynı. Halbuki cennete gitsek değişiklikler var mıdır? Gidebilirsek inşallah. Yani dünyada zevk için yaşama beklentisinde olanlar enayidir. Ama amelimi artırayım. Salih amelimi artırayım. Günahlarımdan tevbem istiğfarımı becereyim. Kulaklarınla ödeşeyim, falan felan, ahirete Rabbime temiz kavuşayım. Bu niyetle yaşama istenir. Allah Teala cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Amin. Şimdi, canlılar böyle. Ya cansızlar hakkında ne buyuruyor? Hz. Ali radıyallahu anh'da rivat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le karaştum sallallahu aleyhi ve sellem Bu hadis şerif taberani mürcemi, efsatlar rivat ediyor. Kainatın efendisiyle sallallahu aleyhi ve sellem bir yola çıktım. Fe ceale ala hacerin ve la illa sellem aleyhi. Hazreti Ali kendisi bizzat söylüyor. Kaynaklar sahih. Diyor ki hangi taşın yanından geçtik? Taş selam verdi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Hangi ağacın yanına uğradık? Ağaç ağa ha, gidiyoruz. Hani bir vardır Hacer Lesved selam verirdi zaten. O meşhur Bukhari'de. Bu ağaç. Kabe'nin içini konuşmuyor. Yolda gidiyoruz diyor. Hangi ağacın yanına vardık? Ağaç mutlaka ne dedi? Esselamu aleyke. Ya Resulallah. Hz. Ali bunu kulağıyla duyuyor muydu? Dünyadır. Duyuyordu. Yoksa manevi bir şey? Değil. Kulağıyla ağacın selamını duyuyordu. E zaten kasidebürde de yani hadis-i şeriften alarak söylüyor kasidelerde hoş. Kendi başına rivayet yapamaz. Cahetli davetil eşcaru şacid eden. ağaçlar secde yaparak kapanarak geldiler. Böyle çağırıyor, gövdeler üstünde yürüyerek geliyorlar. Ee, böyle yapıyor, geri gidiyorlar. Onu şey diyor, kapatıyorlar. İhtiyacını görüyor, geri gidiyorlar. Böyle mucizeleri çok görenler oldu. Bazıları da mucize isteyerek iman edeceğini vaat ettiler. Tabii sonradan sahabeden oldular. Radıyallahu mecmaîn. Mucize göster bana. E, ne göstereyim sana? Arabi e, bedevi geliyor. Eğer ki iman etmeyecek olsa Allah mucize göstertmez. Ama o demek ki samimi bir istek yapıyor. Ne istiyor? E tamam ne istiyorsun? Çağırayım şu ağaçları gelsinler. Çağır diyor, gelir mi diyor. Çağırıyor, geliyorlar. O ağaç gelme meselelerinde iman eden bazı arabiler oldu. Onları özellikle de gösterdikleri oldu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için evet şimdi deve deve meselesi bu da Enes İbni Malik radıyallahu teala rivat ediyor ve hadis-i şerif İmam Ahmet Muhammed Müstedin'de rivat ediyor. İmam Bezzar Müstedin'de rivat ediyor. İbn-i Ebi Şeybe Musannefin'de rivat ediyor. He? Sifil Hoca diyor ki sen uydurma hadisler rivatler anlatıyormuşsun. Bir bant doldurmuş şey 17 dakika. Nerede ben uydurma hadis rivat ettim ya? Bütün konuşmalarımda kaynak vermiyor muyum? Yahu ben çıkıyorum teke teklerde saymışlar Bir sohbetleri toplamışlar Şefik hocalar 800 tane hadis Geçmiş ezbereden eden orada 800 hadiste ne diyanetten Ne başka bir kurumdan Bir tanesine şu hadis uydurma diye Bir tepki almadım 6-7 senedir ya Bütün dünyanın önünde konuşuyorum özelde evde konuşmuyorum ki Hepsine kaynak söylüyorum Ha bazıları Hadis değil Evliya Allah'tan zuhurat şöyledir kitapta yazıyor onu diyorum zaten değil mi? Hadis değil diyorum da Karıştırıyorlar birbirine Kefenin üzerine yazılan ismiş şerif Burada hadis var dedin mi? Ya dedim mi hiç bir kaynağı albet bir kasetlerimi ortada çek O Şahabüdü Sühre verdiğinin İsmail Hakkı Bursevi'den Büyük velilerin kaynaklarını vermişim Hadis demedim ki ben Nasıl şey diyor Yani bir insan Kaynağı ne biliyor musun? Yazmış orada gazetede. Kaynağı ne? İhsan eli açık. Yahu sen bir hoca adamsın. İhsan eli açık, namazı inkar eden adam. Yani namazı inkar eden. <gülüyor> fasık bir haber getirirse araştırın diyor Kur'an. Fasığı bıraktık. Namazı inkar eden adam. Onun kaynak da ne? Oda TV. Ya bu Oda TV'de İhsan eli açıklamasıyla yazı yazıp da bana bir konu yapılır mı yahu? Ya sen hoca adamsın, mübarek adamsın, eli sünnet adamsın, İhsan Eli açığın, lafıyla bir yazı yazılır mı ya? Ya ben böyle bir utanç vesileti hayatımda yaşamadım ya. Allah istahatsın, Allah da dedi. Ya bir de, u... şey de bilmiyor mübarek, uyanık da değil, saf. Uyanık olsa Eli Açığı demez. Eli Açığı'nın da adını yazıyor bir de. Ya İhsan Eli açığın adını gören Müslüman okuyucu ne der? Çüş der ya, bu ne der ya? Bu adamın lafını sen burada nasıl alıyorsun der ya. Gazete kirlendi ya. Yazık yani. E şimdi bu arada şunu da beyan edeyim. Gazetede çıkan her şey sanki gazete benim. Ve gazeteden sorumlu benim. Mütevelli heyetindeyim. Bütün her şey benim. Benimle bir kurucu üye değilim. Kurduran değilim. Arkasında olan değilim. Ve insanlar orada yazılar yazıyor. Bazı yanlış yazılar çıkıyor el sünnete muhalif. Ben tabii kontrol edemem ki ben dergi mi konu ben gazete benim değil ki ya. Bu gazete ile ilgili şeylerin e, buraya telefon edip şu çıktı bu çıktı. Ben bunlardan mesul mükellef değilim. Ancak ona göre tabii sonradan görüyorum, emniyetli marif yapıyorum. Ama önceden görmüyorum ya. Sonradan emniyetli marif yapıyorum. Şu olmasın, şu yanlış, şu yanlış. Tabi sağ olsun dinliyorlar ben bir şey demiyorum ama ben de nereyi düzelteceğim? Mesela geçen bir hanım kardeşimiz orada yazıyor. Güzel bir şey demiyorum. Ama Nevruz Bayramı'nın diyor, dinde, dinle çatışan bir yönü yok yazmış. E tamam da sen tarihçisin, ilmin yok. Nevruz Bayramı İslam'da yasaktır. Ebu Davud'da hadis-i şeriftir. Bunu benden başka bir hocanın dediğini duymadım bugüne kadar. Benden başka bir hocadan duymadım. Biraz da sıkıntılı bir iştir. Ama Ebu Davud'da hadistir. Allah size Nevruz Bayramı ile Mehrican Bayramı'nın yerine iki bayram verdi. Ramazan Bayramı ile... Kurban Bayramı buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Nevruz Kürtlerin bayramı o da diyor ki, yok Kürtlerin değil Türklerin. Ya Kürdün de olsa, Türkün de olsa Müslüman bayramı değildir. Ben Türkçülük yapmıyorum. Türklerde Nevruz bayramı varsa, İslam'dan önce adetler, hurafeler varsa bana ne efendim İslam'dan önceki atalarımın adetlerinden. Ben İslam'la kayıtlıyım. ''Ve ebil İslam la beli diyor Selman-ı Farisi. Babam İslam'dır, atam da İslam'dır. Başka babam yoktur diyor. Onun için biz Türk'ün örfünü adetini, Türksek veya Kürt, Kürdün örfünü adetini İslam'a göre uygulayabilir. Ama şeriatla çatışmadıkça İslam'da yasaksa o zaman biz nereye alırız? Türk de bırakacak, Kürt de bırakacak, Laz da bırakacak, İslam'a bakacak. Madem kâinatın efendisi... Ben size iki bayram getirdim Allah innallah ebdele Allah bedel verdi Nevruzu miricanı aldı Yerine Ramazanı kurbanı verdi diye Hadis sahih Ebu Davud gibi Bir kaynakta zikredildikten sonra Niye bir hoca bunu söylemiyor E şimdi böyle şeyler oluyor Ben bunları kontrol edecek gücüm yok Hocaların çoğu bile bu işten bilgisi yok Kadın ne yapsın köşe yazarı yani Böyle bir şey konuşuyor Şimdi bunların hepsinden ben mi sorumlu oluyorum Ha ona göre yani. Bak burada da onu da şerh koyalım. Buna da dikkat ediyoruz. Etmek lazım ama ben baş edemem ki. İlim seviyesi her yazarın benim kadar benim kültürümde olacak ki. Orada bile aramızda çatışma çıkıyor değil mi? Ben Safer ayının duası var diyorum. Bizden bir hoca efendi Safer yok diyor. Orada bile sıkıntı yaşadık geçen seneler. Artık hoca efendi de dedi ama bela fitne çıktı ya. Var bu Safer demişe ben de inandım artık dedi falan. Yani bizi bizim hocamız Bizim hocamız yani. Bizim hocamızdan oldu? Demek ki bizim da bile böyle bir şey oluyor da e şimdi hepten köşe yazarı gazeteci ben şimdi onun kültürünü ne bileyim nerede okumuş, kimden okumuş ya? Anlatabildim mi? Evet. Ha? Şimdi Hazreti Enes vaat ediyor Ensardan bir hane halkı bir develeri var bu devenin üzerinde işte su çekiyorlar, deveye su taşıtıyorlar ya ondan sonra Deve biliyorsunuz bazı kere aksilik ederse Hiçbir hayvana benzemez Kırar döker yani Deve diyorum onlara aksilik etti Yani üstüne şey koydurmuyor İşte benim taşıma şeyleri Vesaire sırtını men etti Yani bindirmiyor efendim Yük taşıtmıyor Ensar geldiler Kime geliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve <gülüyor> Belediye başkanına gidecek halleri yok. Yani İstanbul Belediye Başkanı yani. Ne oldu bizim at beni almıyor üstüne. Ne yapacak Belediye Başkanı Ona da bir tekme çakar gider yani. At kimi takar yani şimdi. E bu sefer bu işler yani kaymagan vali işi değil ki. Dediler ya Allah ne oldu sallallahu aleyhi ve sellem ya bu deveden çok faydalanıyorduk. Şimdi sırtına bindirmiyor. Ama işlerimiz kaldı. Hurmalar susuz kaldı. Ekinlerimiz kaldı. Medine'de ekin olur. Ekinlerimiz kaldı. <gülüyor> Şu etrafta sigara içenler varsa hakkımı helal etmiyorum. Bu cami bak nefesim kesiliyor. Bana 50 metreden sigara gelir. Bu caminin kapılarına gelip sigara içenlere hakkım haram olsun. Haram ettim. Evet. Ondan sonra ya içmen de kardeşim burası temiz yer. Pislik yapmayın ya. Temizler temizlere, pisler pislere. Gidin nereye de serbestse oralara gidin. Şimdi kahvede bile içemiyorsun. Kahveyi bile yasak ettiler de. Geldim benim kafama da mı içiyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eshabına buyurdu ki Kumu kalkın gidiyoruz Kalktılar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bostan'a girdi Deve köşede duruyor ama böyle hum. Hiç kimse Deveye yanaşamıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladı deveye doğru yürüme Ahmet ibni Ambel ya uydurma bir şey değil bu Hadis Deveye doğru yürüyor Ensar dediler ya Rasulallah inneuka kelbil kelibi. Bu saldırgan köpek gibi şu anda dediler. Sen nasıl gidiyorsun? Bu saldırgan köpekler mi yani? Dalar parçalar yani. Aman yani sen niye geldiniz o zaman bana durum arz ettiniz? Ve inne nekaf aleyke e sana bir şiddet uygular. Biz senden de korkuyoruz. Leys aleyeminu Bana ondan bir şey olmaz dedi. Bana ondan işe ona çünkü ben onların da peygamberiyim. Hayvandan insandan kafir olur, hayvandan kafir. Olmaz. Kafir ne demek? Yani onu tanımayan. Resulullah'ı tanım ve kabul etmese peygamberliği kafir olur. Hayvanda kafir olur mu? Niye olmaz? E peygamberi tanır da onun için. Peygamberi tanımayan hayvan olur mu? Olmaz. İnsan olur mu? Olur. Tehlike burada. Evet. Deve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce, yaklaşınca hemen kalktı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru geldi, geldi, geldi. Tam önünde, ayaklarının dibinde secdeye kapandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek, deve, deve oldu mübarek. Keşke o deve biz olsaydık. Efendimizin eli değdi ona, bize bir şey değen yok. Efendim, alın saçından değdi, onu Hadi Bismillah dedi, işe soktu. Hadi dedi, yükünüzü de yükleyin. Efendim, çekeceğiniz de çektirin. Sana ı dediler, Ya Resulallah dediler, biz aklımız başımızda sana secde etmiyoruz. Bu hayvan aklı başında değil, sana secde ediyor. E o zaman biz daha, sana secde etmek bize daha yakışır. Tapmak anlamında değil, hürmet anlamında. Hani meleklere vahyetti ki Adem'e, secde edin meselesi hürmet anlamında ne bulursan lazım işte o meşhur hadis. La yasluh li en li Bir insanın diğerine secdesi asla caiz olmaz. Bir kişiyi emredecek olsaydım kadına emrederdim. Kocasının onun üzerinde o kadar hakkı var. Şimdiki kocalar şüpheli. Çünkü karı da yarı parayı getiriyor. Yarı parayı karı getirirse kocanın hakkı bayağı bir yarılandı gitti aşağı yani. Kadının hakkı da artmaya da başlıyor. Çünkü o bir defa ev, süpür, yemek, çocuk mesai fazla onda yani. E dolayısıyla erkek dışarıdan helal rızık getirecekti. Kadını sağa sola muhtaç etmeyecekti. Erkeklik oydu değil mi arkadaşlar? Yoksa horoz erkekliğiyle olmuyordu erkeklik. Evet. Onun için ben kadına emrederdim. Yani erkeğin onda o kadar hakkı büyük. Çünkü niye hakkı büyük biliyor musun? Ya benim hakkım niye büyük diyor o da. Niye büyük? Sen karın çalıştır, çalıştırıyor musun? Çalıştırıyorum. Tamam konuşma mevzu kapanmıştır. Haç zaten büyük değil senin hakkı. Konu kapandı. Peki ben çalıştırmıyorum. Ne yapıyorum? Helal para. Ha sen helal kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun? Namazı kaçırma, orucu kaçırma, harama bakma, rüşvet alma, faiz yeme, yalan deme. He bu zamanda helal para kazanmak bir erkek için ne kadar zor? Onun için o helalı da evine getirmekte hak o kadar büyük olur. Ama sen helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım deyip rüşvet faiz ne bulursan getirip karıya çocuğa yediren bir adamsan yine senin hakkın büyük mü? Yine senin hakkın büyük değil. Kusura bakma hakkın büyüklüğü nereden geliyor? Onu da konuşalım. Cinsten gelmiyor. Erkeklik cinsiyetinden gelmiyor yani. Mesaiden emekten geliyor. Çileden geliyor. Ama sende zaten o çile yoksa, zaten o hakka sahip değilsin. Bunu da konuşmak lazım. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkek cinsi kadından cins olarak üstündür manasında söylemiyor ki bunu. Anladın? Onun hakkı ne demek? Çalışma ve gayret ve emek hak İşte o meşhur hadis-i şerif. Ama orada deve kalkıyor ve itaat ediyor ve hemen secdeye varıyor sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda. Bunu efendim Hazreti çok anlatırdı. Muhammed bin Münkeriz Hazretleri radıyallahu anh, tabinden olacak. Sefine Hazretleri'nde. Sefine gemi demek de esasen Sefine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölelerinden birinin ismini. Yani ismidir, lakabıdır, künyesidir. Evet, Sefine. Bu zat söylüyor, anlatıyor. Kaynak Taberani Mu'cemi Kebir. Taberani büyük muhaddistir, evet. Kaynağı söylüyorum. Deniz seyahatinde, yani artık bir iş için gidiyorlar, boşuna gitmezler. Gemiye bindim diyor. Sefine Hazretleri, sefineye binmiş. Sefine gemi. Bir fırtına gemi kırıldı diyor. Tahtalar birbirine girdi. Tahtalardan birinin, e neler başına geldi bu insanların ya? Dünyada ne meseleler var? Tahtalardan birinin üstüne bindim diyor. O da beni, gitti efendim, bir adaya e, ağaçlı, sık ağaçlı, ağaçları sık bir adaya attı. Attı ben tek başıma. Neyse canımı kurtardım elhamdülillah. Nereye geldik? Nereye gideceğiz? Hiçbir şey belli değil. Bir de baktım diyor. Aslan. Karşıma çıktı bir aslan. Ya, suda telef olacağına, gerçindeki burada aslana yem ol. Tele, teleften telefe gittik yani. Ne yapacağız? Ben aslanla nasıl baş edeceğim zaten? Canımı zor kurtarmışım. Aslan Aslan'ın künyesi. Arapça'da Aslan'ın çok künyeleri vardır. Mirkatül Mufatih'te Aliülkari o künyelerden bu sayıyor bunu. Aslan'ın ismi dolu künye 700-800 tane Arapça'da ismi var. 800. Arapça öyle bir lisan. Ya Belharis. Haris'in babası mesela. Bu künye. Aslan'ın künyelerinden. Ama bu ona niye verildi falan o ayrı edebiyat dersi şimdi. Ya Belharis dedim diyor. Ya Aslan'a sen kalkıp da bizim Hacı Bilal'in Arap polisi ne dediği gibi, beni tanıyor musun diyor, yok diyor, ben diyor, ofluyum diyor, Arap yine bakıyor, ne konuşuyorsun diyor. Aa, o diyor geçme diyor ona, o da efendinin arabasını geçirecek de efendiyi yürütmemek için polisi oyalıyor Arapların da polisleri şu kadar falan böyle. Almış onu böyle kucağın daha götürdü. Polis böyle bacaklarını vuruyor böyle. Ya diyor ne diyor, haç zamanı, Müzdelife izlem ya. Yoksa aşağıda yapamaz onu tabii, Kabe'de yapsa adamı götürürler de, orası karambola gidiyor o zaman. Diyor ben diyor ofluyum diyor. Polis diyor ne konuşuyorsun diyor. Arapça ona diyor ki ben İstavri köyündeyim diyor. Ofun. Efendim içeride gülmekten kuruluyor. Ya ne anlarsan İstavri köyünden diyor ya. Şimdi ona benzedi yani. Ama bir fark var yani. Bir fark var. Diyor ki ya Ebel Haris diyor. Aslan öyle bakıyor ona. Aslan da adam arıyor yani. yeme Ebel Haris ne Aslan diyor. En sefine tüm sallallahu aleyhi. ve sen bunu vela anlatırdık işte. çok hatırlayıp kulağımda da. Ben Rasulullah'ın azatlı kölesi sefineyim. Hadi bakalım. Kimi takar aslan be? Kimi takar be? Ben baba buşun bilmem nesiim desen ne olacak? Obama'nın bilmem nesi olsan ne olacak ya? He? Süper gücüm bilmem sihayim başıym desen ne olacak ya? Kimi takar aslan ya? Ben diyor Allah'ın elçisinin azatlı kölesi sefineyim. Hey gidi ne, kölesinin ne itibarı var be. Alemlerde, arşta, semavatta, cennette her yerde. Onun azatlı kölesi olmak ne itibarı var dünyanın krallarında o itibarı yoksa. Ben sefineyim diyor. Resulullah'ın azatı. Başka bir şey demedim diyor. Tata, ta, ara, hemen başını eğdi. Kafasını böyle büktü. Geldi. Böyle bana omuz vuruyor. Bin üstüme diye. Böyle yapıyor diyor. Omuzunu aslan böyle vuruyor. He? Geçen ben bir aslan gördüm. Belgeselde Yani sana anlatayım diye söylüyorum. Siz belgesellere daha inanıyorsunuz bazı bu hadislerden. Gözünüzle gördüğünüz için. Küçük ceylan yavrusu gitti girdi gözüne oynadı oyna bir daha izleyen de var. Allah'tan birisi de ne diyor hoca demeyecek. Gitti oynadı moynadı, aslan ona ne hareketler yapıyor. Halbuki abi önüne gelmiş, ye beni diye, o dağına, o çocuğu gibi muamele et. Aslan Mevla'nın ilhamına bakar. Hayvanlar ilhamlıdır. ''Ve evhâ rabbu geylen nahli'' Rabbin arıya vahyetti diyor. Hadi onun adına ilham diyelim. Ya, sana ne geliyor? Sana da çık dışarı bir sigara tüttür diye ilham geliyor. Ya! <gülüyor> Hacı efendi! ne mi uğraşacağız bu yaştan sonra? He, araya gelen sana gelmiyor işte yani onun için ilham ayrı bir şey hayvanlar ilhamlıdır Allah Teala müsekkar ediyor gökteki yerde ne varsa Allah dinliyor ay güneş felek E, hemen diyor bana şöyle bir omuz vurdu diyor beni diyor aldı yola koydu diyor ondan sonra diyor beni insanlara ulaşacağım yola getirdikten sonra bir kükredi diyor yani bana hadi veda olsun artık yoluna gidebilirsin diye veda etti diyor işte kainatın, efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem, yerdeki, gökteki alemlerdeki felekleri, melekleri hepsini bırakın. Hayvanat dahil, her yerdeki kendisini bıraktık. Azatlı kölesinin hatırını görelim. Ve büyük hatırlı peygamberimiz var. Sallallahu Teala. Aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi sözümüze beş dakika var. Dua mua anca yetiştirebiliriz. İki tane daha mühim mesele var. Onları da bir dahaki derse veririm. İnşallahı rahman Şimdi efendim yok benim o gördüğüm zuhurattır, manevi bir şeydir. Ben ona itibar edeceğim. Bir zaman bu zaman bazı kere bana 45 dakikaya indirdiği de oluyordu yani şifahende yaptığı oluyordu. Şimdi efendim Hayrettin Karaman'a cevaplar. Bu dergiye bu kadar emek verdim. 15 saatte bu yazıyla uğraştım. Hakkımı isterim. Mutlaka bunu okuyacaksınız. Söz mü inşallah? Ben niye yalancı oluyorum? Başlık. Üç yıl öncesine kadar neredeydin? Başlık. Baş köşedeydin köprüler yıkıldı. Başlık. Yahudi olup da kafir olmayan var sözünün izahı. Şimdi ne çıktı biliyor musunuz? Bana yalancı diyordu ya. Ne çıktı? Şimdi yeni yazdığı bir yazıda diyor ki ben o kitapta hem kitabı sahiplenmiyorum diyor hem de o kitaptaki yazısına itham diye biri yazmış cevap veriyor. Peki madem sahiplenmiyorsun beni ne alakadar eder bu kitap? Bana iftira edildi desene. Tarih verdim. Yeni Şafak Gazetesi tarihine bakın. O kitaptaki yazılara nasıl tek tek cevap veriyor? Bu neyi gösteriyor? Hani sahiplenmiyordun? Bir de ne diyor? Ben Yahudi'ye, Hristiyan'a İslam Müslüman olun demiyor diye itham. Ben cevap verdim o kitap. Diyor ki ben onu diyor evvelinde bir laf ettim. Neymiş şu evvelindeki laf? Şimdi bu orada yazmıyor burada yazmış kendi gazetede Tek seçenek İslam değil Tek seçenek İslam değil Diye yazmış Peki ne yazmış gazetede biliyor musun Nasıl kandırıyor Gazetede yazmış ki Cizye de verirse Hani İslam'da var ya Yahudi Hristiyan Cizye verirse kurtar Tek seçenek İslam değil yazdım Peki Tek seçenek İslam diye yazdın O kitapta var diyor Ben kitap Allah'tan kitabı piyasada toplatmışlar Bir tane yok ama Bende var Kitaba bir baktım hiç cizyeden bahsetmiyor. Tek seçenek neymiş biliyor musunuz? İslam değilmiş. Öbür seçenek neymiş? Cizye dese tamam. Kur'an'da var cizye verirse artık durur. Öbür seçenek atanız İbrahim'in dinine dönün. Bana uymasanız da olurmuş. Evet. Yeni 2015 yazısı. 2015 tarihli yazısında. Ben cizye dedim diyor. Halbuki yalanı çıktı. Kitapta... İkinci seçeneği İbrahim'in dinine dönün diye veriyor ikinci seçeneği. Cizye lafı geçmiyor kitapta. Kitaptaki yazıyı da aynen koydum. Kitabın resmini de koydum. Üstünde Ayettin Karaman adı da yazıyor, kitabın kapağında adı geçiyor. Sahiplenmiyorum diyorsun, ne bu ithamlara cevap veriyorsun? Bir de verirken lafı çevirip tek seçenek değil. Nerede tek seçenek değil? Onun için bu dergiyi mutlaka okuyacaksınız inşallah. Ve orada tek tek on küsur sayfa cevapları anlayacaksınız konuşanlara reddiye yapacaksınız inşallah Allah razı olsun amin subhanallahi ve bihamdihi rabbil salat seyyidil murselin muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve inne allaha nasalu'l cennet minen nar allahumme nasal bi vel cennet ya'udubika min şerri vel nar amin allahumme nasalukum hayr ma salekum nebiyyu Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ene a'udubika min şerri ve sellem ve ente lstuhan ve la ve la kuvvete illa billahil aliyyil kullihi ma lem na'lem. kullihi Allahumma ta atina kabulü için buyurun. Essalatu vesselam ya Rasulallah. Essalatu vesselam aleyke ya Basmalatül Salam u Aleyküm ya Sıyedler Veli Ne Vlaahirin Subhanarabbika Rabbil Güzte Hamayyifun ve Salamın U Aleykum Urselin ve Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma Celleve Sellem ve Barik U Aleykum Muhammedin Nabi Ummi El Habib U El ve sahbi. âlihi ve sahbi. Muhammedül Bekri Hazretleri evliyanın reisi. Muhammedül Bekri demek Hazreti Sıddık'ın torunu. Bir kere hayatında bu salavatı diyor, söylesin. Cehenneme giderse yakama yapısını ahirette davacı olsun. Bir kere nasip olan. Ama her cuma gecesi söyleyeni kabrinde Resulullah karşılar, mezarına o indirir diyor. O salavat şerife kitabı. Adı salavat Şerife. O kitapta bunlar geçiyor. Kaynaklarını da verdim. Evet, önce unutmayalım salavatları. Sallallahu aleyhi ve Muhammed ve alihi Bütün bu geçmişlerimizin de ruhları için. Efendim Sallallahu aleyhi ve sellem, ali ashab, ulemamız, meşayihimiz ve bu gelsede ismi okunan envatın ervahı için el Fatiha.